Bölüm 138. İnanmayanlara selam verip almak. Hadis 866. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudi ve Hristiyanlara öncelikle siz selam vermeyin. Yolda onlardan biriyle karşılaştığınızda onları yolun kenarından yürümeye zorlayınız. Hadis 867 Enesten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kitap ehli olanlar size selam verdiklerinde, onlara ve aleyküm deyiniz. Hadis 868. Üsame'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, müşrikler, puta tapanlar ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi